Ayrım 1. Kitabın adı: Kanatlı Kediler Masalı 4 Yavru. Kitabın özgün adı: Catwings. Yazarı: Ursula K. Le Guin. Çeviren: Naz Beykan. Resimleyen: S. D. Schindler. Türü: Hikaye. Günüşu Kitaplığı. 1. baskı. 2008 İstanbul. 44 sayfa. Kitabın kapağında Dört tane yavru kedi görüyoruz. Bir ağacın dalına tünemişler. Ee, normal kedilerden farklı olarak hepsinin kanatları var. Kitabın arka yüzü. Dört yavru. Güzel bir kedi olan Bayan Tekir, dört güzel yavru dünyaya getirmiştir. Ancak onun dışında herkes yavruların görünüşünden rahatsızlık duyuyor. Çünkü bunlar birer kanatlı kedidir. Ne dört ayaklılar ne de kanatlılar tarafından hoş karşılanan yavrular... Yaşayabilecekleri güvenli bir yer ararken iki çocukla karşılaşırlar. Fantastik Edebiyat'ın ustası Ursula K. Guin'in küçükler için yazdığı dizi masalların büyüsünü günümüze taşıyor. Okumaya yeni başlayan miniklerin seveceği bu birbirinden sevimli öykülerde giderek daha çok makineleşen, tehlikelerle dolan büyük kentten kaçan Sıra Dışı Kedi Yavruları başrolde. Ayrım 2 Dört Yavru 1. Bölüm Bayan Emma Tekir neden dört çocuğunun da kanatları olduğunu açıklayamıyordu. Bir komşusu çöp tenekelerinin arasında sinsice dolaşırken, sanırım babaları da havalı bir çapkındı diye sevimsiz sevimsiz güldü. Onlar doğmadan önce rüyamda bu mahalleden uzaklara uçabildiğimi gördüğüm için kanatları var belki, dedi Bayan Tekir. Telma yüzün kirli temizlen. Robin, Jamie'ye vurmayı kes. Hena, mırıldarken gözlerini yarı kapamalı ve ön patilerinle karnıma masaj yapmalısın. Evet, işte böyle. Bugün süt nasıl çocuklar? Çok iyi anne, teşekkürler diye cevapladı yavrular mutlulukla. Hepsi de güzel çocuklardı, iyi büyütülmüşlerdi ama bayan tekir onlar için gizliden gizliye endişe duyuyordu. Gerçekten korkunç bir mahallede yaşıyorlardı ve her gün daha da kötüye gidiyordu. Gün boyu döne döne geçen araba ve kamyon tekerlekleri, çöpler, aç köpekler, durmaksızın yürüyen, koşan, tepinen, tekmeleyen ayakkabılar ve botlar. Hiçbir yer güvenli ve sessiz değildi. Üstelik yiyecek de azaldıkça azalıyordu. Serçelerin çoğu uzaklara taşınmıştı. Sıçanlar vahşi ve tehlikeli, fareler ürkek ve sıskaydı. Kısacası çocuklarının kanatları Bayan Tekir'in dert ettiği en son şeydi. Her gün çene, pati ve kuyrukların yanı sıra o ipeksi kanatları da temizliyor ve ara sıra onlar için de endişeleniyordu tabii. Ama yiyecek bulmak ve ailesine bakmak uğruna öyle çok çabalıyordu ki anlayamadığı şeylere fazla kafa yoramıyordu. Ancak ne zamanki koca bir köpek küçük henayı kovalayıp da çöp kutusunun arkasına sıkıştırdı, Beyaz dişli çenesini açarak saldırdı ve henna da çaresiz bir miyavlamayla havalanıp baka kalan köpeğin başı üstünden geçerek bir çatıya kondu. İşte o zaman bayan tekir durumun önemini kavradı. Köpek kuyruğu bacaklarının arasında hırlayarak uzaklaştı. ''Aşağı in hemen Hena'' diye seslendi annesi. ''Çocuklar buraya gelin lütfen hepiniz.'' Yavruların hepsi koca çöp kutusuna geri döndüler. Hena hala titriyordu. Ötekiler de. O sakinleşene kadar birlikte mırıldadılar. Sonunda Bayan Tekir şöyle dedi. Çocuklar, siz doğmadan önce bir rüya görmüştüm. Onun ne anlama geldiğini şimdi anladım. Burası büyümek için iyi bir yer değil. Ve sizin de uçup gidebilecek kanatlarınız var. Bunu yapmanızı istiyorum sizden. Alıştırmalar yaptığınızı biliyorum. Geçen gece Jamie'i ara sokakta uçarken gördüm. Ve evet, ''Seni de pike yaparken gördüm Robin. Sanırım artık hazırsınız. İyi bir akşam yemeği yemenizi, sonra da uçup gitmenizi istiyorum uzaklara.'' ''Ama anne'' dedi Telma ve göz yaşlarına boğuldu. ''Benim gitmeye niyetim yok'' dedi Bayan Tekir te sessizce. ''İşim burada. Geçen gece Bay Tom Jones bana evlenme teklif etti ve ben de kabul etmeyi düşünüyorum. Siz çocukları da ayak altında istemiyorum.'' Çocukların hepsi gözyaşı döktüler ama kedi ailelerinde bunun böyle olması gerektiğini biliyorlardı. Hem anneleri onların kendi başlarının çaresine bakabileceğine güvendiği için de gururluydular. Böylece hep birlikte köpeğin devirmiş olduğu çöp tenekesinden iyi bir akşam yemeği yediler. Ardından Telma, Robin, Jamie ve Hena sevgili annelerine mırlayarak veda ettiler ve birer birer kanatlarını açıp Ara sokakların üstünden, çatıların tepesinden uzaklara uçtular. Bayan Tekir gidişlerini izledi. Yüreği korku ve gurur doluydu. Bay Tom Jones yumuşak ve derin sesiyle, ''Onlar olağanüstü çocuklar Emma'' dedi. ''Bizimkiler de olağanüstü olacaklar Tom'' dedi Bayan Tekir. İkinci Bölüm Telma, Robin, Jamie ve Hena uçarlarken... Altlarında kilometreler ve kilometreler boyunca tek görebildikleri kentin çatıları ve sokakları oldu. Bir güvercin onlara katılmak üzere dalış yaptı. Kırmızı renkli minik yuvarlak gözüyle yavruları tedirgin tedirgin gözleyerek yanlarında uçmaya başladı. En sonunda siz ne tür kuşlarsınız böyle diye sordu. Jamie hemen yolcu güvercinler dedi. Hena kahkahayla miyavladı. Güvercin havaya sıçrayıp ona dik dik baktı, sonra da döndü, hızla büyük bir eğri çizerek daldı, uzaklaştı. ''Keşke ben de öyle uçabilsem'' dedi Robin. Güvercinler gerçekten aptal diye mırıldandı Jamie. ''Ama benim kanatlarım şimdiden ağrıdı'' dedi Robin. ''Telma, benimkiler de öyle. Hadi bir yere inip dinlenelim'' dedi. Küçük Hena aşağıda bir kilisenin çatısına doğru çoktan alçalmaya başlamıştı bile. Kilisenin çatısındaki kabartmalara tutundular ve çatı oluklarından su içtiler. Çatı külahlarından birinin üstüne tüneyen Hena kuş kedi koltuğuna kurulunca diye bir şarkı tutturdu. Telma burnuyla batıya işaret ederek şu taraf daha farklı sanki dedi daha sakin görünüyor. Hepsi gözlerini hevesle batıya diktiler ama kediler uzağı net göremez. Jamie Pekala, eğer farklıysa hadi orayı deneyelim deyince tekrar yola koyuldular. Güvercinler gibi yorulmadan rahatlıkla uçamıyorlardı. Bayan Tekir iyi beslenmelerini gözetmişti hep. Dolayısıyla biraz tombuldular ve gövdelerini havada tutabilmek için kuvvetli kanat çırpmaları gerekiyordu. Rüzgarın onları taşımasına izin vererek kanatlarını hiç oynatmadan havada süzülmeyi öğrendiler. Ama Hena'ya zor geldi bu ve fena halde yalpaladı. Aşağı yukarı bir saat sonra dev bir fabrikanın çatısına indiler ve hava berbat kokmasına rağmen yorgun bir tüy yığını halinde bir süre uyudular orada. Sonra akşam inerken çok acıkmış olarak uyandılar. Hiçbir şey uçmak kadar iştah açamaz ve uçmaya devam ettiler. Güneş battı, kentin ışıkları yandı, aşağılarında ışıktan uzun ipler ve zincirler karanlığın içinde uzandı. Karanlığa doğru uçtular, uçtular. En sonunda tepenin üstünde kırpışan bir tek ışık dışında, çevrelerinde de, atlarında da her yer, her şey simsiyah olunca yavaş yavaş alçalıp yere indiler. Yumuşak yere, tuhaf zemine. Yavruların bildiği tek zemin kaldırım, asfalt ya da çimentoydu. Oysa bu zemin onlar için çok yeniydi. Toz, toprak, kuru yapraklar, otlar... Kuru dallar, mantarlar, solucanlar. Çok da ilginç kokuyordu. Yakında küçük bir dere akıyordu. Onun şırıltısını duyunca çok susamış oldukları için su içmeye koştular. Robin içmeyi bitirince burnun neredeyse suyun içinde, gözleri suya dikilmiş dere kıyısında çömeldi kaldı. Suyun içindeki ne diye fısıldadı. Ötekiler de gelip baktılar. Suyun içinde... Yıldız ışığının aydınlığında hareket eden bir şey seçer gibi oldular. Gümüşi, bir yanıp sönme, bir parıltı. Robin'in patisi atıldı. Sanırım bu akşam yemeği dedi Robin. Yemekten sonra hep birlikte bir çalının altına kıvrılıp uykuya daldılar. Ama önce Telma, sonra Robin, sonra Jamie ve sonra da minik Hena başını kaldırdı. Bir gözünü açtı ve tetikte bir süre çevreyi dinledi. Arka sokaktan çok daha iyi bir yere geldiklerini biliyorlardı. Ama bir balık, bir kedi ya da hatta kanatlı bir kedi bile olsan her yerin tehlikelerle dolu olduğunu da biliyorlardı. Ayrım 2. 3. Bölüm Bu kesinlikle haksızlık diye haykırdı ardıç kuşu. Adaletsizlik diye katıldı ispinoz. Katlanılamaz diye bağırdı Mavi Alakarga. Anlayamıyorum neden dedi bir fare. Sizin her zaman kanatlarınız vardı. Şimdi onların da var. Bunun neresi haksızlık? Deredeki balıklar hiçbir şey söylemediler. Onlar asla bir şey söylemezler. Çok az kişi balıkların adaletsizlik hakkında ya da başka herhangi bir konuda ne düşündüğünü bilir. Ardıç kuşu bu sabah tam yuvama kuru bir dal götürüyordum ki meşe evin tepesinden aşağıya doğru bir kedi uçtu. Bir kedi uçtu ve havada bana sırıttı deyince Ötücü kuşların diğerleri hep birazdan ağızdan bağırıştılar. Şoki edici, duyulmamış, izin verilemez. Siz de tünelleri deneyebilirsiniz dedi fare ve hızla uzaklaştı. Kuşlar uçan tekirlerle geçinmeyi öğrenmeliydiler. Aslında çoğu Robin, Telma, Hena ve Jamie'den çok daha iyi uçtuklarından kendilerini tehlikede hissetmekten çok korkmuş ve öfkelenmişlerdi. Onların kanatları asla çam dallarına takılmazdı. Asla dalgınlıkla ağaç gövdelerine toslamazlardı ve takip edildiklerinde hızlanarak ya da çevik bir hareketle kurtulabilirlerdi. Ama şimdi telaşa kapılmışlardı ve geçerli bir nedenleri de vardı. Kedi yavruları şu sıralar çoğu kuşun yuvasında yumurtaları vardı. Yumurtadan çıkacak bebelerini en ince dallara yoğun yapraklar arasına tüneyebilen bir uçan kediden nasıl koruyacaklardı? Baykuşun bunu anlaması zaman aldı. Baykuş hızlı düşünemez. Uzun sürede düşünür. İlkbaharın son günlerinde bir akşam iki yeni baykuşcuğunu hayranlıkla izlerken yarasaları oradan oraya kovalayan Jamie'yi gördü ve bu böyle gitmez diye düşündü yavaşça. Sonra da koca gri kanatlarını yumuşak bir hareketle açıp pençelerini hazırlayarak sessizce Jamie'nin peşinden uçtu. Uçan tekirler yuvalarını büyük bir kara ağaç gövdesinin ortasına tilki ve çakal seviyesinden yukarıda rakunların sağmayacağı kadar küçük bir deliğin içine yapmışlardı. Telma ve H H Hena bir yandan birbirlerinin boynunu temizleyip bir yandan da günün maceraları hakkında çene çalıyorlardı ki ağacın dibinden yürek paralayıcı bir feryat duyuldu. Jamie diye haykırdı Hena. Çalıların altında sürünen Jamie'nin her tarafı yara bere içinde kanıyor, bir kanadı da yerde sürükleniyordu. Kız kardeşleri onun ağacın gövdesinden yukarıya, yuvalarının deliğine doğru çıkmasına yardım ederlerken, ''Baykuştu'' dedi acı içinde. ''Zor kaçtım, beni yakaladı ama ona tırmık atınca bir an için bıraktı.'' Tam o sırada Robin, kara gözleri korkuyla irileşmiş bir halde telaşla kendini yuvaya attı. ''Peşimde'' diye bağırdı baykuş. Jamie uyuyana kadar hep birlikte onun yaralarını temizlediler. ''Küçük kuşların neler hissettiğini biz de biliyoruz artık'' dedi Telma canı sıkkın. ''Jamie ne yapacak?'' diye fısıldadı Hena. ''Bir daha uçabilecek mi?'' Kapılarının hemen dışından yumuşak koca bir ses ''Uçmasa iyi olur'' dedi. Orada oturmuş duran baykuştu. Tekirler birbirlerine baktılar. Sabah olana kadar da tek söz etmediler.'' Gün doğarken Telma dışarıya dikkatlice bir göz attı. Baykuş gitmişti. Akşama kadar dedi Telma. O günden sonra hava aydınlıkken avlanmak, bütün gece boyunca da yuvalarında saklanmak zorunda kaldılar. Çünkü Baykuş yavaş düşünür ama uzun uzun da düşünür. Jamie günlerce hastaydı. Hiç avlanamadı. İyileştiğinde çok zayıflamıştı ve pek, pek uçamıyordu. Çünkü sol kanadı tutulmuş, sakat kalmıştı. Durumundan asla yakınmadı. Derenin kıyısında kanatları kapalı bir halde saatlerce oturdu, balık tuttu. Balıklar da yakınmadılar. Onlar asla yakınmazlar. Yaz başında bir gece tekirler yuvalarının deliğinde yorgun ve bezgin bir araya kıvrılmışlardı. Yan ağaçta bir rakun ailesi yüksek sesle tartışıyordu. Telma, Gün boyunca hazımsızlık çekmesine yol açan bir sivri fare dışında bir şey bulamamıştı. O akşamüstü çakalın teki Robin'i tam yakalamak üzere olduğu orman faresinden uzağa kovalamıştı. Jamie'nin balık avı başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Baykuş hiçbir şey demeden sessiz kanat çırpışlarıyla geçip durmuştu. İki genç erkek rakun, Lanetler ve hakaretler savurarak yan ağaçta kavgaya tutuştular. Öteki rakunlar da çığlıklar atarak, tırmalayıp söverek hep birden onlara katıldı. Jamie, tıpkı bizim arka sokak gibi geliyor kulağa diye belirtti. Hena, hayaller içinde, ayakkabıları hatırlıyor musunuz diye sordu. Çok tombul görünüyordu, herhalde epeyce ufak olduğundandı. Kız kardeşi de erkek kardeşleri de zayıflamış kirpas içinde kalmışlardı. Evet dedi Jamie bazıları bir keresinde beni kovalamışlardı. Elleri hatırlıyor musunuz diye sordu Robin. Evet dedi Telma bazıları bir keresinde beni tutmuşlardı. Henüz ben küçük bir yavruyken. Hena ne yaptılar? Eller yani diye sordu. Beni sıktılar canım acıdı ve ellerin insanı bağırıyordu. Kanatlar, kanatlar, bunun kanatları var diye bağırıp duruyordu o aptal sesiyle. Hem de beni sıkıyordu. Sen ne yaptın? Telma alçak gönüllü bir gururla onu ısırdım dedi. Onu ısırdım, beni elinden atınca ben de çöp kutusunun altına annemizin yanına koştum. Uçmayı bilmiyordum daha. Ben bugün bir tane gördüm dedi Hena. Ne, bir eller mi, bir ayakkabılar mı? Dedi Telma. Bir insan otu mu dedi Ceymi. Bir insanoğlu mu dedi Robin. Evet dedi Hena. O da beni gördü. Seni kovaladı mı? Seni tekmeledi mi? Sana bir şeyler fırlattı mı? Hayır yalnızca durdu ve uçmamı izledi. Gözleri irileşti. Tıpkı bizimkiler gibi. Telma düşünceli bir ifadeyle Anne her zaman derdi ki diye belirtti. Eğer doğru türdeki elleri bulursanız bir daha asla avlanmak zorunda kalmazsınız. Ama eğer yanlış türdekini bulursanız bu köpeklerden bile kötü olur. Bence bu doğru tür dedi Hena. Robin annelerinin ses tonuyla böyle düşünmenin nedeni ne diye sordu. Çünkü koşarak uzaklaştı sonra da yiyecek dolu bir tabakla geri döndü dedi Hena. Ve yemeği tarlanın kenarındaki koca bir kütüğün üstüne koydu. Hani geçen gün inekleri korkuttuğumuz tarlayı biliyorsunuz ya. Sonra da epeyce uzaklaştı ve oturup beni seyretti öylece. Ben de oraya doğru uçup yemeği yiyebildim. İlginç bir akşam yemeğiydi. Arka sokakta alıştığımız türden gibiydi. Ama daha tazeydi. Üstelik dedi Hena annelerinin ses tonuyla yarın oraya tekrar gideceğim ve kütüğün üstünde ne var bakacağım. Telma çok daha annelerinin ses tonuyla, çok dikkatli ol Hena dedi. 4. Bölüm Ertesi gün Hena, alçaktan dikkatlice uçarak inek otlağının kenarındaki kütüğe gittiğinde, teneke bir pasta tabağında et parçaları ve kuru kedi maması buldu. Yukarı tepe çiftliğinden gelen kız da kütükten 20 adım kadar uzakta oturmuş, hiç hareketsiz onu bekliyordu. Adı Suzan'dı ve 8 yaşındaydı. Hena'nın ormandan uçarak çıkıp gelmesini, şişko bir sinek kuşu gibi kütüğün tepesinde dolanıp sonra da kütüğe konmasını ve kanatlarını düzgünce kapatıp tabaktakileri yemesini izledi. Suzan soluğunu tuttu. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Ertesi gün Hena ve Robin ormandan dikkatlice uçarak çıka geldiklerinde ve kütüğün üstünde turla turladıklarında Susan 15 adım kadar uzakta oturuyordu. Yanında da 12 yaşındaki erkek kardeşi Henry oturuyordu. Kız kardeşinin uçan kediler hakkında söylediği tek bir söze olsun inanmamıştı. Ama şimdi onun da gözleri koca koca açılmış ve soluğunu tutmuştu. Hannah ve Robin tabaktakileri yemek üzere yerleştiler. Henry iki tane olduklarını söylememiştin diye fısıldadı kız kardeşine. Hena ve Robin kütüğün üstünde bıyıklarını yalayıp temizleyerek oturdular. Robin, iki tane olduklarını söylememiştin diye fısıldadı kız kardeşine. Bilmiyordum ki diye geri fısıldadılar her iki kız kardeşte. Düğün yalnızca bir tane vardı ama çok güzeller değil mi? Ertesi gün Henry ve Susan kütüğün üstüne kedi yemeği dolu iki teneke tabak bıraktılar. Bu kez ve on adım geri çekilip çimenlere oturdular, beklemeye başladılar. Hena ormandan çekinmeden uçup geldi, kütüğe kondu. Robin de onu takip etti. Ardından "Ah, bak." diye fısıldadı Suzun, yüzünde onaylamaz bir ifade. Çok yavaş uçarak terma geldi. Son olarak da "Ah, bak, bak." diye fısıldadı Suzun. Alçaktan, sakat sakat uçan Jamie kütüğün üstünde kanat çırptı, kondu ve yemeye koyuldu. Yedi de yedi. Hatta tabak değiştiren Telma'ya hırladı bile. İki çocuk kanatlı dört kediyi izlediler. Hena tamamen doyunca yüzünü temizledi ve çocukları izledi. Telma son lezzetli kedi maması parçasında bitirince sol ön patisini temizledi ve gözlerini çocuklara dikti. Derken aniden kütükten havalandı ve dost doğru onlara uçtu. O üstlerinden geçerken çocuklar yere eğildiler. Telma ikisinin de başları üstünde tur attıktan sonra kütüğe geri döndü. Hena, Jamie ve Robin'e sınama dedi. Henry de eğer bunu bir daha yaparsa sakın onu yakalamaya kalkışma dedi Suzuna. Bu onu korkutur. Aptal olduğumu mu sanıyorsun diye tısladı Suzun. Çocuklar kıpırdamadan oturdular. Kediler kıpırdamadan oturdular. Az ötede inekler otladılar, güneş parıldadı. Suzan yumuşak yüksek bir sesle, Pisicik dedi, pisicik, pisi, pisi, pisi, pisi, kedi pisicik dedi. Kanatlı pisicikler, kanatlı pisicikler, kanatlı kedicikler. Hena kütükten havaya zıpladı, bir takla attı ve daireler çize çize Suzan'a doğru uçtu. Kızın omuzuna indi, sıkıca tutundu ve Suzunun kulağını mırlayarak oturdu. Susan, seni asla ve asla yakalamayacağım ya da kafese kapamayacağım ya da yapmamı istemediğin hiçbir şeyi yapmayacağım dedi Hena'ya söz veriyorum. Henry sen de söz ver. Mır dedi Hena. Henry de söz veriyorum ve asla başka kimseye söylemeyeceğiz dedi biraz sertçe. Hiçbir zaman çünkü insanlar nasıldır bilirsin eğer onları görürlerse söz veriyorum dedi Susan. Henry ile el sıkışıp sözlerini bağladılar. Robin zarifçe uçtu, geldi. Henry'nin omuzuna kondu. ''Mırırır'' dedi. ''Eski ambarda yaşayabilirler'' dedi Suzan. ''Oraya bizden başka kimse gitmiyor. Yukarıda çatı arasında da güvercinlerin girip çıkabildiği delikleri falan olan bir güvercinlik var. Oraya saman taşıyıp onlara yatacak yer yapabiliriz'' dedi Henry. ''Mırırır'' dedi Robin. Henry çok yumuşakça ve nazikçe elini kaldırdı ve Robin'in kanatlarının ortasını okşadı. Uzaktan bakan Jamie ah dedi, kütükten aşağıya hopladı ve koşarak çocuklara yaklaştı. Susan'ın ayakkabılarının yanına oturdu. Susan çok yumuşakça ve nazikçe aşağıya doğru uzandı ve Jamie'nin çenesinin altını ve kulaklarının arkasını kaşıdı. Mır dedi Jamie ve Susan'ın ayakkabıları Ayakkabısına azıcık salyası aktı. Son soğuk büftek parçasını da silip süpüren Thelma ah güzel dedi. Havaya yükseldi büyük bir asaletle onlara doğru uçtu. Dost doğru gitti Henry'nin kucağına oturdu. Kanatlarını katladı ve mır mır mır dedi. Ah Henry diye fısıldadı suzun kanatları tüylü tüylü. Ah Jamie diye fısıldadı Hena. elleri nazik nazik. Kitabın sonu 20 Kasım 2013.